Albayım, bazı anlamlara gelmiyor. Kelimeler, albayım hangi anlama geliyor? Efendim, kelimeler. Albayım, hangi anlamda kullanıyoruz onları? Hangi kelimeleri hikmet? Sizi neden yanımda dolaştırıyorum bilmem ki. Bütün kelimeler, genel anlamda kelime. Ne demek istiyorsun oğlum? Kelimeler canım işte. Mesela kelebek, ne kelebeği? Kelebek canım, bildiğimiz kelebek. Ellerini açtı kapadı. Ya o kelebek mi? Evet, o kelebek. Kelimenin aslı mı nereden geliyor? Bu soruya tutunalım hiç olmazsa. Evet, bilmiyorum. Hikmet çenesini göğsüne gömdü. Bir şeyin yok ya Hikmet. Yok. Garip kelimesiyle sevgi aslında ne demek istemişti acaba? Ben de neden bilmiyorum sevgi dedin bildiğim halde. İşte size felsefe. Suratını astı, paltosunun içine gömüldü. Bu adamlar üşümüştür şimdi. Üşüdünüz mü albayım? Hayır ama biz sermetle biraz dolaşalım istersen. Bilmem. Bacaklarım uyuştu da. Siz bilirsiniz albayım. Attılar. O duruma gelmiştim ki albayım, sevgi sokağa çıksa da odama kapanıp düşünsem diye beklerdim. Teşekkür ederim. Önce bir defter almalısınız demişti Bilge. Kitabı ben getiririm. Defter mi? Neden? Kelimeleri yazmak için. Ben aklımda tutarım. Bugün söylediğiniz bütün kelimeleri isterseniz size... Süz? Olmaz. Olmaz. Ciddi çalışmaya niyetiniz yoksa ders vermem. Hayır hayır vazgeçtim. On yüz bin defter alırım. Hep korkmuşumdur albayım. Sonuna kadar gidememişimdir. Hayır deseydim ne olurdu? İşte size tezat almayın. Karanlık ruh sende. Pencere açacaktık albayım. Hava alacaktık. Beni aldattınız. Karanlık ruhumla baş başa bırakıp gittiniz. kelime biliyorum Bilge. Hemen atlama. zararı yok. Sonra susarım. Neler biliyorsunuz bakalım. O zaman şu kelebek aklıma gelmedi albayım. Onunla da alay edebilirdim. Gerçekten de bir kelebek vardı albayım. Saçmalama hikmet. Evet. Kelebek dansı yapıyordu mavi tüller içinde. Almara barda. Ne kelebeği? Kelebek canım. Bildiğimiz kelebek. E kelebek ha? ''O kelebek mi?'' ''Evet, o kelebek.'' ''Kelimenin aslı mı nereden geliyor?'' ''Evet.'' ''Woodenstay'den geliyor.'' ''İngilizlerin puta taptıkları dönemde Woden tanrılarından biriymiş.'' ''Öyle mi?'' ''Woodenstay.'' ''İyi, bir itirazım yok.'' ''Ben perşembeleri sevmem sadece.'' ''Weddingstay ile bir ilgisi olmadığına emin misiniz?'' Emin. ''Yazık.'' Öyle daha iyi olurdu. Çarşamba da dördüncü gün demekmiş. Benim sevmediğim Perşembe de beşinci. Neden sevmiyorsun? Bilmem. Bilginin sözlerinde bana yapılan bir haksızlık vardı almayın nasıl güç albaylar dolaşıyorlardı akşam oluyordu arkanıza bakın albayım güneş batıyor koş koş sevgi ne var güneş tepeyi nasıl kızıla boyadı bak ha, evet ne güzel iki emekli gibi seyretmiştik batan güneşi bana işte geldim de İngilizce anlamadım işte geldim şimdi I come here hayır Bilge'ye gidelim mi sevgi? Bilmem. Sen istiyorsan git. Bilge beni ne yapsın? Seninle konuşmak ister o. Hayır doğru değil istemez. Ben içeri yemeye bakmaya gidiyorum. Peşinde mutfağa git. Gitme. Git. Neyin var karıcın? Susar. Bir tabak elinden kayar. Seni seviyorum. Evet. Neyin var? Biliyorsun Peki neden açıkça konuşulmadı Sen fırsat vermedin Sevgiye hep yukarıdan baktın Neyi biliyorum sevgi Sonra konuşuruz Şimdi konuşalım Beni dinlemezdi albayım Bilgi hakkında uygunsuz sözler ediliyor hikmet Dayanamazdım Başkalarını yargılama derdim Sen de aynı ölçülerle yargılanacaksın ''Bu sözleri bana sen öğretmiştin sevgi.'' Susardı. Sonra benim akıllı kocacığının boynuna sarılırdı. Günler geçerdi. Aynı yatağın ayrı köşelerinde ayrı şeyler düşünürdük. Sonra birden yorganı çekerek arkasını dönerdi. ''Ben senin gibi düşünmüyorum. Belki de meselelere senin kadar yüksekten bakmasını bilmiyorum.'' ''Bana çok söylediler albayım. Kendini beğenmişsen de neyinle övünüyorsun?'' Oysa o gece gedikli çavuşla uzun uzun içmiştik. Ağzı sarımsak kokuyordu. Birçok sözüne inanmadığım halde başımı sallamıştım. Vodka bir ayı sevdiğim halde işi rakıya çevirmiştim. Ben mi kendimi beğenmişim? <gülüyor> ben kendimi beğenmiş değildim albayım. Çünkü karıma uzun süre kölelik yapmıştım kendi isteğimle. Bulaşıkları yıkamıştım. Kokulara karşı burnum hassaslı gene ayrılırken sarımsak kokusuna rağmen onunla öpüşmeye razı olmuştum. <gülüyor> Sonra adresini almıştım. Onu bir daha göremeyeceğimi bildiğim halde günlerce kartı atamamıştım. Bazı meselelerim vardı albayım. Onları yalnız Bilge ile konuşabiliyordum. Sevgi haklıydı. Çavuşla birlikte içtiğimiz günü hatırladıkça aklımın burnuna sarımsak kokusu geliyordu. Biliyor musunuz albayım? Nurhayat Hanım'ın Evde ya sabun toz ter kokuyor. Üstüne de siniyor bu koku. Bilgeyi görmek istiyordum. Şimdi yalnızdır evde dedim sevgiye. Kimseyle görüşmüyor. Bilgeye acımasını sağladım. Üçümüz birlikte denize gittik. Bizim ev kopmazdı. Çok pasaklıydık ama kokmazdık. Ben çabuk soyundum. Bileklerimin arkası kirliydi. Utandım. Bilgenin vücudu güzel değildi. Bacakları kalındı. Sonra sevgi yanımıza geldi. Ben güneşle biraz oturacağım dedi. Denize girecek kadar ısınmadım dedi. Hep üşürdü. Güneş beni yoruyordu. Bilge ile denize girdik. Benden hızlı yüzüyordu. Sevgi küçüldü küçüldü bize bakıyordu Sonra bütünüyle kayboldu Bilge'ye dokunmak istediğimi biliyordum Hiç olmazsa bacaklarını bacaklarıma tesadüfen Ona yetişemiyordu Sonra yoruldu onu geçtim Bilge'yi seyretmek için sırt üstü yattım Bana bakmıyordu Eyder dedim aptalca bir söz Beceriksiz ve küçük hesaplıydım Hemen ulaşmak istiyordum hedefime Budalaca sırıtıyordum Utancımı örtmek için suya daldım Alttan ona yaklaşmaya çalıştım Akılsızca ümitler besliyordum Şimdi vücudu güzel görünüyordu bana Bacaklarının beyazlığını seviyordum Onunla yoruldum dönelim dedi Sevgi hızla yaklaştı Albay omzuna dokundu Hava kararıyordu bir şey yapalım ki albayım sonu gelmesin. Mesela bu parktan hiç çıkmayalım. Avuz kenarı devamlı heykeli olalım mesela. Yerimizi beğenmesek de direnelim. Ve zina etmeyiz böylece. Edenleri seyrederiz. Röntgenciler çağında yaşıyoruz çünkü. Münasebetsizlik etme etmekmet Seni görenler de edepsiz sanacak. Saçlarını tararken koltuk altlarına bakmıştım. Kılları görünüyordu. Sevgi gibi onları tıraş etmiyordu. Serbest kadınların herkese açık oyunları vardı. Sonra bir gün bir adamla göründü. Bu Fikret dedi. Aptal dedim içimde. Neden beni beklemedin? Daha doğrusu neden beni bıraktın? <gülüyor> Aptal dedim. Sen kim oluyorsun benim karşımda? Başkalarından farklı mı olduğunu sanıyorsun? Benim hissettiğimi kimse hissedemezdi senin için Ona da İngilizce öğretiyor musun? Kolejdenmiş Here you come Mr. Fikret Come come come Sen benim hayal kurmamı ne hakla engellemeye kalkıyorsun Sonra adamla ince ince alay ettim albayım Benim ince alaylarım vardı ya Yemeğe kaldılar Sevgi bir kuş gibi Hayır kelebek gibi Ah şu kelebek oyunu neden o zaman aklıma gelmedi? Fikret'e sorardım mesela. Kelebek? Ne kelebeği? Canım bildiğiniz kelebek. Ha o kelebek mi? Evet. O kelebek. Sevgi uçuyordu albayım. Bulaşıklar yıkandı. Hemen yemekler yapıldı. Bakkala gidildi. Tabii ben. içkiler alındı. Aptal dedim sevgiye içimden. Aptal. Sen kafamın içini nasıl temizleyebilirsin? Aslında... Sevgiye aldırmıyorum. Her şeye rağmen Bilge'nin gözüne girmeye çalışıyordum. Hemen tıraş oldum, yeni elbiseler giydim. Ben sapıktım. Doğuştan sapık. Mr. Fikret'i küçük düşürmek istiyordum Bilge'nin gözünde. Şu Bilge'yi görmekten vazgeçseydim... ...belki sonumuz başka türlü olurdu. Saçmalama Hikmet. Saçmaladım albayım. Yemekte yabancı kültürüyle yetişenlere çattım. Bu ülkeye sanki ne kazandırdılar dedim. Sarhoş oldum. Sarhoş oldum albayım. Efendim? O size bir sözün ne zaman bir kere de anlayacaksınız albayım? Hüsamettin Bey sus. alındı. Hayır, alınmadı. Oğlum Hikmet, ne anlatmak istiyorsan şunu anlatmak istiyorum albayım. Fikrete kızdığım için sarhoş oldum. Mr. Fikret'in buna hakkı yoktu. Kimsenin benim aklımdan geçirdiğim kadınlarla... ...aklımdan geçirdiklerimi yapmaya hakkı yoktu. Aslında Bilge'ye kızmalıydım. Bilge'ye kızmak bir türlü elimden gelmedi nedense. Fikret olmasaydı dedim. Ben bir yolunu bulurdum. Bilge bunu anlamamıştı. Sevgi anlamıştı. Bu ecnebi tavırlı Mr. Hikmet yüzünden... ...tehlikenin geçtiğini anlamıştı. Kendini... Aptalca mutlu hissettiği zamanlar söylediği Strange Dear But, dear bu Strange dear, but True Dear şarkısını mığıldanıyordu bu nedenle. Bilge aptalım aptalın biriydi. Çünkü kendisinden nefret eden sevginin peşinden bir ev kadını gibi mutfağa gitmişti. Fakat bacakları beni ilgilendiriyordu. Fikret aptaldı çünkü odada ikimiz baş başa kalınca karıları mutfakta yemek hazırlayan iki kocanın konuşmalarına sürüklemeye çalışıyordu beni. Sevgi aptaldı çünkü şarkı söylüyordu mutfakta. Zafer şarkısını. Fakat onu perişan ettim. Kazandığı zaferler yüzünden mahvettim onu. <gülüyor> Böyle zaferler kazanmaya çalışmasaydı sonumuz... ...başka türlü olurdu albayım. Saçmalama hikmet. Hem de... ...nasıl saçmalatım albayım. Çünkü... ...tuzağa düşürülmüştüm. Öfkeden boğuluyordum. Bardağımı herkesin bardağına vurup... ...içiyordum durmadan. Bilgenin adamı pek içmiyordu. Yerimde duramıyordum. Bir... ...night club'a gidelim dedim. Bilgenin adamının gözlerinin içine bakarak... Benden çekiniliyordu. İtiraz edilmiyordu. Sevgi ile Bilge yatak odasına gittiler. Bana bunu da yaptılar. Sevgi giyinirken mırıl mırıl söyleştiler. Biz de iki koca olarak salondan onlara seslendik falan filan dedik. Bilge'nin üzerinde Night Club'a gidecek bir elbise yoktu. Sevgi'nin elbisesini giydi. Nedense hep... ''Aynı boydaki kadınlara tutuluyordum. Daha uzun boylu kadınları beğeniyordum aslında. Ne kadar yakışmış dedik. Arabada şoförün yanına oturdum. Aptalları arkaya yerleştirmiştim. Şoförle sohbet ettim. Aptallardan daha çok önem verdiğimi gösterdim ona. Fıkralar anlatarak onu güldürdüm. Her cins adama hitap eden çeşitli fıkralarım vardır. Aptallarda güldüler.'' Sizin için değil dedim içimden sizin için değil. Allah kahretsin içimden. Asansörde midem bulandı. Bilgenin adamının koluna yaslandım. Pahalı bir yere gelmiştik. Yanımda fazla para yoktu. Kalabalık bir salon değildi. Hemen kadınlara baktım. Hangi güzel kadın, hangi aptal ve çirkin fakat paralı erkekle gelmiş. Ona baktım, dans ediyordu. Birden neşelendim. Gece kulübü fıkralarıma başladım. Bilge'nin adamı nasıl olsa Bilge benim kadınım diye gülüyordu. Bilge'yi dansa kaldırdım ben de. Gözlerinin içine bakarak dans etmeye başladım. Bilge'nin adamı kocası dans eden karılarla konuşulduğu gibi yaptı sevgiye. Bilge'ye sarıldım. Çalınan parça buna izin veriyordu. Şimdi denizde olsaydık Bilge Dedim içimden Allah kahretsin içimden Bu durumda yüzebilseydik Uzaklaşsaydık Sevgi küçülseydi Sen benim Ne yaman bir insan olduğumu Anlasaydın bilginin ayağına basıyordum Başım dönüyordu çünkü Anlayışlı bir sesle Oturalım mı dedi. Anlayışsız bir sesle oturalım dedim. Bilge aptaldı. Sevgi aptaldı. Bilgenin adamı aptaldı. Bir ben akıllıydım. Ben de arcanıp gidiyordum bu aptalların arasında. Sonra durmadan dansa kaldırdım Bilge'yi. Bilgenin adamı durumu Anglo-Sakson tavrıyla ve... Hoşgörüyle karşıladı. Daha çok kızdım, daha çok terledim, daha çok tepindim. Sevgiyle Bilge'nin adamı dans etmediler. İkisinin de endişe edecek durumu yoktu. Benim durumum sallantıdaydı. Kendimi küçülttüğüm halde bir sonuca varamamıştım. Üçünün arasında ezilip kalmıştım. Masada otururken durmadan bunları düşünüyordum. Onlar yaşıyorlardı. Kendilerini yaşıyorlardı. Ben kendim ya da kimi canlandırıyordum. İşte o zaman öfkelendim albayım. Garsonla kavga ettim. Adam olsaydın bu işi yapmazdın dedim. Söylemek istediğim daha birçok söz ettim. Masaya yumruğumu vurmak istiyordum. Nedense vurmadım. Kimin adına vuracaktım? Garsona işaret ettiler. Bilgenin adamı yaptı bu alçaklığı. ''Bırak onu kendini bilemeyecek durumda.'' demek istedi. Evet, bilmiyordum kendimi. Aslında Bilge'nin adamı da yoktu. Böyle bir insan yaşamıyordu. İsmi bile yoktu. Bütün bunlar yalandı. Parayı da Bilge'nin adamı verdi. Hayır, Bilge'nin adamı değildi. Bilge her şeyi biliyordu. Neden İngilizce öğrenmek istediğimi biliyordu. Here I come ulan dedim. Ben varım işte. Here I come. Üşüdüm albayım. Kalkalım. Strange dear, But true dear When I'm Close To you dear The stars So in love with you am I Even without you My arms fold about you But true, dear, when I'm close to you. Dear.